Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ve la Resulullah ve <gülüyor> ikinci alıştırma İkra'il emsiletel atiyete li cem'il müzekkeri salimi. Cem-i müzekker salim için gelen misalleri oku. Bu parçada yeni gördüğümüz e, kaidelerden bir kısmı Cem-i müzekker salimin merfuh halinden evet. önce görmüştük. Mensup ve mecbur halleri. Önce Cem Müzakkar Salim'e bir değinelim. Nedir Cem Müzakkar Salim? müfredinin sonuna vav ve nun eklenerek oluşturulan, elde edilen Cem idi. Müfred yani tekilin sonuna vav ve nun eklenerek. Mesela el müderrisu el müderrisu ne? Evet. El mühendisu el mühendisu ne? Cemi mühendis salimi elif ve açık teveh. El-mü'minnetü, el-mü'minatü idi o. Evet. cem ül Salim'in elde edilişini öğrendik. Müfreden sonuna vavvenun eklenerek elde edilen Cem'dir. Zaten ne demek? Cemül müzekker Müzekker-Cem. Hangi Müzekker? Es-Salim. Salim yani aslı bozulmamış. Müfred hali bozulmamış. ile Cem yapılmış. Salim derken kast edilen o. Müfred hali bozulmamış yani. Evet. Bu alıştırmada İkinci alıştırmalar. Cem Müzakker Salim'in gördüğüm kadarıyla hep şeyi var. Efendime söyleyeyim. merfu hali var. El müderrisune fil fusuli. Öğretmenler sınıflardadır. El müderris vavvanınla Cem yapıldı. Müderrisune oldu. Cem'in Türkçe isminde çoğulun Türkçe'de karşılığı ne? Derler ekile yapılanı. Evet. Eynel mühendisune. Mühendisler Nerede? Ha ulaytullahun müctehi du ne? Bunlar çalışkan öğrencidirler. Tullâb, cem onun sıfatı da ne olacaktır halle cem olacaktır. Müctehit ise cem üzere salimlerdendir. Müctehi du ne oldu? Sıfat mevsufuna adette de uyardı. Bu cihetten burada merfu tullâb gibi merfu ve cem geldi. Eyne Ahmedu ve Abbasun ve Yasirun Ahmet ve Abbas ve Yasir nerede? Hüm gâibûne mûnzu usku ayni. Onlar iki haftadan beri gâibdirler, <gülüyor> gelmiyorlar. Burada gâibûne gâibundan türetilmiş Cem Müzekker Salim'dir. Hümün haberi olduğu için gâibûne merfu geldi. Usbu aynı ise bunun aslı usbu ani idi. Munzu ne yapardı? Evet. İsimden önce geldiği zaman harbicer olarak kullanılırdı. Ceretti Usbu <gülüyor> aynı. Yani evveli meftuh, fethalı ya idi. Müsenna'nın nasb ve cer hali değil mi? Evveli evveli meftuh, fethalı ya. Usbu aynı diye söyleyişmin sebebi bu. Yauddun Müslümun Allah'e Müslümanlar Allah'a ibadet ederler cümlesinde Yabuddu'nun faili el Müslümune fail olduğu için merfudur Ce müzekker Salim Haulatullah bu hunudun Bu öğrenciler Hintlidirler Hindistanlıdırlar. ve layike Pakistanistani onlar ise Pakistanidir.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 Cem Müzekker Salim'in kuralı var da ancak hangi kelime Cem Müzekker Salim kalıbına gelir hangileri gelmez o gene simayı işitmeye bağlı. Evet, işit. evet. İcmail İcmail Esma El Atiyete Cem Amüzekker'in Salimen Gelen isimleri Cem Müzekker Salim olarak Cem yap. İcmail Cem yap. Çoğul yap nedir müderrisun, mühendisun, müslümün, kafirun, gâyibun, müctehidun, müminun, salihun. Kaç tanesini yapalım? <gülüyor> Müderrisune, <gülüyor> salihune, <gülüyor> salihune <gülüyor> mühendisune, <gülüyor> müslümüne <gülüyor> gibi. gibi. Errabi, ikramayeli gelen şeyleri oku. Burada da okut sayılar var. Ukut sayılar neydi? Ukut tam sayılar. 20'den onlu sayılar. 20'den <gülüyor> 90'a kadar olan onlu tam sayılar. Sayılar türlü dört de, türlüdür demiştik. Bir müfrese sayılar vardı. 1 ile 9 dahil sayılar. Öbür mürekkep sayılar evet. 11 ile 19 arasındaki sayılar mürekkep. mürekkep sayılar. 10 dahil 20, 30, 40, 50, 100'e kadar efendime söyleyeyim. Okud sayılar sayı başı. Köşe başı denir. Sayı başlanır, Sayı başları. Bir de atıflı sayılar vardı. Bunlar da bunlardan ilgili 21, 21'den 99'a kadar ara sayılardı. 21-29, 31-39 41-49 ya ara sayılar. Bunlar da atıflı sayılar. Çünkü onlar vavle atfediliyordu. Değil mi? Hamsetün ve Hamsune gibi. Evet. Şimdi bunlardan biz okudu görüyoruz. Okud sayılar nedir? sayı başı dediğimiz o köşe sayılar okud köşe başı, sayı başı, merkez ne taliben 20 erkek öğrenci ve talibeten, bayan öğrenci hem müzekker için hem mühendisli ortak kullanılır müzekker ve mühendisli için okud sayıları ortak kullanılır Efendime söyleyeyim, kendileri merfuh halde gelir ve temiz, müfred, mensup gelir temiz, müfret ve mensupladır. Kendileri Cem Müzekker salim, salim gibi muamele görürler. Yani Cem Müzekker Salim neyle merfuysa onlar da öyle o şekilde merfuysa. Cem Müzekker Salim neyle mensup ve mecrursa okut sayılarda o şekilde mecur ve mensup olurlar. Biraz sonra Cem Müzekker Salim'in merfu, mensup ve mecurur e, mec hallerini görürken anlatacağımız gibi. Bu önemli. Burayı not edin isterseniz okut kutsaylar Cem Müzekker salim gibi muamele görürler. Yazıldıysa <gülüyor> Işrune talibeme tâlib talibeten Selahatune talibeme talibeten 30 erkek ve bayan öğrenci Erbaune talibeten talibeten Kamsune talibeten talibeten Sittune talibeten Sebune talibeten Semanu taliben talibeten tısbu taliben talibeten Bunların aslı neydi? Aşere Sonra Allah'ın geldi, şurun oldu. Selasun, selasun idi, selasun ne oldu? Erbaun, erbaunu. Kamsatun veya kamsun, müzekkere kams, kamsun müzekkere kamsatun idi, kamsun ve kamsatun ilakhir. Evet. Ve bunlardan sonra gelenlerin harekesi şey oluyor. Bunlar da Cem Müzekir Tabii ki Cem Müzekir. Onu söylüyorum işte. Yani Müfretlerinin kalıbı bozulmazsın. Sonra vavvenin eklenerek elde edilmiş sayılardır. 7.70'e döndü. 5.50'ye döndü. temel maili. Beşinci alıştırma. Burada da Müfret kelime ile onun Cem-i Müzekker Salim'inin merfu, mensup ve mecrür halleri. Onlarla aynı muameleyi gören okud sayılarında merfu, mecrür ve mensup hallerinin açıklaması var. El merfu, dehalel müderrisu. Dehale fiil, müderris fail. Ref hali ötr eylidir. <gülüyor> Hemen altındaki Cem-i Müzekker Salim'e geçelim. Dehalel müderrisune. Dehale fiil, müderrisun fail merfu hali vav ile merfu hali vav ile içerisinde yazıyor zaten. Dekale ışrune taliben 20 erkek öğrenci girdi cümlesinde de dekale müktedadır. Özür dilerim dekale fiildir. ışrune faildir. taliben ise sayının temyizidir. ışrune yukarıdaki cem muzekker salim gibi merfu hali vav iledir. taliben talib. talib, Yok. Temiz orada. Faiz taliben, şey, fail taleben olsa o merfu gelmesi gerekir. Temiz deneyim sayılan değil mi? Bir öncekini Sayılan Evet, açıklayın. El mensubu tul müderrise öğretmene sordum. Seyle fiil, tu fail, el müderris, mef'ul, müfret kelimenin nasp hali, fethayledir. Cem Müzekar Salim'le bakalım. Seeltul müderrisine öğretmenlere sordum cümlesini. El müderris, el müderris suun daha doğrusu mef'ul, dolayısıyla mensuptur Onun nasb alameti ise yeah. evveli meksur ya'dır. Müsenna ile cemi ayıran tek özellik bu. Müsenna da yani ikil, ikil lafızda makabülü mefduh yaydı idi. Evet. Cem müzekkerseldi makabülü meksur, kesralı ya. Evet. Yazılışları aynı, hareketli olarak yazıldığında aynıdır. Siz bunu ne yapacağız biz? Sayıdan o cümledeki kullanılan kelimenin veya cümlenin içerisinden bulacağız. Cemre Müsennamı. Ki, şey ama, e, evveli <gülüyor> evveli meksurya. Meksur ya. Evet. Yani evet. Seeltü ışrine taliben de aynı şekilde. Demiştik ya okud sayılar Cemre Salim muamere görür. Işrine taliben idi merfuali, ışrîne mensup hali mezcür halde aynı şekilde gultu lil müderrisi öğretmene dedim ki müfredin cerhâli kesrailidir cem müzekker salimle bakalım gultu lil müderrisiine aynı şekilde iki şey 2'den e, fazla cem öğretmenlere dedim ki onun cer hali nedir? Cer alameti daha doğrusu. Evveli meksur yağdır. Sakin yağdır. Kultü li ışrîne talibende de aynı şekilde. Cem Zekir Salim gibi muamele gördüğü için. Onda cer hali, nasb hali gibi evveli meksur yağdır. Bir daha söyleyeyim. El müderrisâni ile el müderrisunenin cer ve nasb halleri Hareketsiz olarak aynı yazılır. Yani nedir? Müderrisinden bahsedelim. Müderrisin ye nun gelir. Bunu müderrisayni diye veya müderriseyni müderriseyni veya müderrisine diye okumak tamamen o hangi adet olduğunu bilmekle bize bağlı. Bir daha söyleyeyim mi? Okuma parçasının içinde olan Nica. Yani, Mesela İkisi de aynı yazılıyor. Şuraya bakalım. Gultu ikinci cümle. İkinci cümlenin mecrur hali. Gultu lil müderrisine lil müderreseyni. Lil müderreseyni. Lil müderreseyni iki öğretmene. Dedim ki lil müderrisine cem öğretmenlere dedim ki. Bu eee mefduh ya diğeri de meksur. meksur ya. Evet. Ve dediğim gibi bu yazıda hareketsiz olarak geleceği için sanki aynı şeymiş gibi yani yazımı aynıdır. Bunu biz ne yapacağız? Parçada geldiğinden veya evlali'ndeki bir alametten onun iki mi yoksa yoksa cem mi olduğunu biz ayıracağız. Yoksa yazılışı aynıdır. Değil mi? Müderrisi ne Yani burada fiile de <Sizlik language> o da konuda böylebileceğiz. Ulte ulte. He. Devam edelim. Anlaşıldıysa devam <gülüyor> edelim. Ekmil el cümlel atiyete bi vad il kelimat illati beyne fil emakin el haliyti. Parantez içerisindeki kelimeleri boş mekanlara koymakla gelen cümleleri tamamla. Beynel gavseyni. Daha önce görmüş müydük bu gavseyni kelimesini? Aslı gavs, yay demek. E eğri çizgi demek. Gavsani iki yay. Parantez için kullanılır. beyne muzarif muzarif. Neyden dolayı gavseyni oldu. Evveli evveli gavseyni. Evveli meftuh ya cer alameti. Yani Müsenna. iki yay arası. Femtum. Evet, iki yay arası yani parantez arasındaki kelimeleri vad ile koymak ile nereye? Fil emakinil haleyt boş mekanlara gelen cümleleri tamamlama. Misal saeltül <gülüyor> müderrisi ne? Parantez içerisindeki el müderrisuni boşluğu el müderrisi ne diye koyduk. Neden? Çünkü se ile fiilinin mef'ulü olduğu için. Anlaştık mı burası? Yani anlaşıldı. Bu olduğu için e, fethalı olması gerekiyordu. Onun fethalı halinin de değiştirmesi. Meftuh diyelim. Fethalı yani değil Meftuh hali. Evveli kestel ya. Kes kes ya. ya. Evet. Bir tane zaten beş tane cümle var. Bir tanesini yapalım. Ondan sonra siz düşünerek yapın inşallah. Yuhibbul müderrisu tullabe öğretmen, öğrencileri sever. Hangi öğrencileri parantez sayesinde el müçtehidûne çalışkan öğrencilere sever diyeceğiz. Dolayısıyla el neyi, tullaba ne yapacağız? Sıfat yapacağız. Doğru mu? Evet. Sıfat yapacağız. Peki o zaman sıfat mevsufuna uyacağına göre tullabın harekesi neyse ve Yani neyi? mef'ul olmasından dolayı. Evet, o zaman nasıl olacak? el müctehidi ne olacak? Değil mi? Anlaşıldı mı? Abdurrahman Yoksa bir tane daha yapalım. Olur hocam daha iyi. <gülüyor> Peki ikinciyi sen yap o zaman. Ra'ytu <gülüyor> Orayı ben okuyayım. Zorlanmayasın diye. Ra'ytu <gülüyor> Taliben Onu da ben okudum bak. Sana ikram ettim. <gülüyor> yani <gülüyor> Sela. Sînî si, Selâ Sînî si, Selâ si, Taliben. Taliben. Yani ee, yani üç talebe gördüm. Selasî. Şey, Otuz. Otuz gördüm. Ne demiştik? Okul sayıları Cem Müzekker Salim gibidirler. Cem Müzekker Salim ra'a fiilinin mef'ulünde mef'ul olduğu zaman nasıl hareketlenir? Feth. Fethalı. Yani meftuh olur. Mef'ul olmasından dolayı. Selasuun de aynı şekilde muamele ile karşılaşacak. Dolayısıyla Selâsûne'yi biz ne yaptık? Selâsîne yaptık. Evet. Evveli meksur, ya ile onu ne yaptık? Fethaladık. Yuhibbullâhu elmüslimûne gara'tu safhaten hamsûne, seeltu elmühendisûne'yi de siz inşallah yapın. Cümledeki konumuna göre, yani cümledeki görevi nedir ona göre hareket edeceğiz. Mesela failse Merfu yapacağız. Haberse merfu yapacağız. Mükteda ise merfu yapacağız, değil mi? Herhangi bir şekilde mesela mefulse veya nasb edatından sonra geliyorsa mensup yapacağız. Dolayısıyla evveli meksur yâyla e, onu hareketleyeceğiz, yarapacağız. Hakeza harficerden dolayı veya e, muzaf kelimenin muzafını ile izafet takibinden dolayı ise onda yine yukarıda izah edildiği gibi meksur yapacağız. Yine aynı şekilde evveli meksur ya ile. Anlaşıldı herhalde. Basit. Biraz biraz da kafa yorarsak daha iyi yerleşir inşallah. Es-sabi teemmelil misale misali düşün. ثُمَّ kelimatil الْكِلِمَاتِ الْاَتِيَةَ اِلَى kelimatil الْلَت۪ي beynel الْغَوْسَيْنِ Sonra parantez içerisindeki yani gelen kelimeleri parantez içerisinde kelimelere izafe Burada izafet. Yukarıda altıncı alıştırmada mefduh fethalıydı bir şekilde. Burada da meksur gelecek. Nasıl meksur yapacağız? Nasıl kesralayacağız? Ona bakacağız. Örneği okuyalım. Ebnaul müderrisi. Öğretmenin oğulları müf e, müfret kelimede kesra ile şey yapıyordu. Yani Celal kesra ileydi. Ebnaul müderrisine dediğimizde ise biz cem müzekker salim bir kelimeyi muzafun ileyh olması sebeple kesralamış oluruz. El, bunun aslını neydi? El su neydi? İzafet terkibinden dolayı. Ebna'ul müderrisine, yani evveli meksur Müslüman. ya ile onu hareketledik. Çünkü cem-i müennes, cem müzekker salimlerin cer halde nasb halde evveli meksur ya iledir. Evveli kesralı ya iledir. <gülüyor> Örneği okuduk. Şimdi aşağıdaki kelimelere bakalım. Buyutu el mühendisune mühendisine, mühendisine. Buyutul mühendisine. mühendisine Ali abi ikinciyi de sen yapıver. Seyyaratu el müderrisune <gülüyor> Seyyaratu el e, Birleştireceğiz. Seyyaratul el Seyyaratul müderrisine Güzel. Müderrisine. Güzel. Emiru el müminune imamu el müslimûne de kakinu el bakkalune dinu el kafirune bunlar da siz yapılır. Hepsi izafetten dolayı meksur olacak. Es-samin 8. alıştırma teemmil el misale misali düşün. Summe ekmil el cumale el atiyete bi vad'il kelimati el lati beyne el fil firagati. Sonra Parantez içerisindeki kelimeleri boşluklara koymakla gelen cümleleri tamamla. Misale bakalım. lil müderrisi burada da cem müzekker salimin bir harfi cerden dolayı cer oluşuna örnekler var. Müfredin örnek örneğin müfred kısmından anlaşıyoruz zaten. Kultu'l-müderrisi ne li harfi cerinden dolayı el-müderrisuna kelimesi Nil müderrisine oldu. Harbicaretten dolayı meksur oldu. Değil mi Osman? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. Burayı da Abdurrahman Paşa yapsın. Ebhasu an el müderrisune. Yani öğretmenleri aradım diyeceğiz. Ebhasu anil müderrisine. Güzel. Maşallah. İşteraytu kitab kitabe bi Riyalen. <gülüyor> gerek yok herhalde anlaşıldı. E, Hamsune iyi kullanacağız. Kultu li el mühendisune mühendislere dedim ki diyeceğiz. Semiyotu hadel habere min el müderresune. Bu haberi öğretmenlerden işittim. Hadihil caizetu littullabi el ne Bu caize bu ödül çalışkan öğrencileredir. Onlar içindir. El ödül. Mükafat. Caiz de burada mı? Yani? Buradan türem. Evet. Tabi ki. Cevez Et Ettasi ikram ayeli. Dokuzuncu alıştırma. Gelen şeyleri oku. Süm mektubhu me akidâ kitabetin eğdâdil vârideti fihi bil hurufi. Gelen şeyleri oku demiştik. Sonra harflerle onda var olan sayıların yazısıyla beraber onu yaz. Rakamla geleniz yazıyla yazacağız. Örnek tabii ki cümledeki konumuna uygun olarak yazacağız. Indi elli realen. Hamsume realen. Niye hamsume? Çünkü ha mütteda olduğu için indiğ haber. indi haber. Heh, müpteda olduğu için ne ri'alen diyeceğiz merfu gelecek. Güzel. ikinci cümleye bakalım. Ra'aytu 50 taliben fil gaati. Koridorda 50 erkek öğrenci gördüm cümlesinde meful olduğu. Ra için Ra'aytu khamsine taliben fil gaati dedi. Gaati tekrar söyleyeyim. Avlu koridor, Sahanlık için kullanılır. Bir tane daha yapalım. İşte Raytu Hadil Mujeme bi elli dolaren. Kamsiine. Burada da harcandı olay evet, güzel, evet, güzel, güzel, gayet güzel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşılsa geçelim. Tercüme edip geçelim. Kara tu 60 safaten 60 sayfa okudum. Fi Hadil Mecelleti 40 safaten Bu dergide 40 sayfa vardır. Fiş şehri yirmi dokuz yevmen, ev otuz yevmen, ee, ayda yirmi dokuz gün veya otuz gün vardır ve fil yevmi yirmi dört saaten ve fis saati altmış dakikaten ve fit dakikati altmış saniyeten. Bir günde yirmi dört saat, bir saatte altmış dakika, bir dakikada altmış saniye vardır. Ee, hati 20 mu 30 mu bende 20 gibi gözüküyor. 20, 20. Hati 20 Portugal'den bir 20 portakal getir. Evet. Neceha 90 taliben ve rasebe 40 taliben. Neceha başardı demek. Rasebe de tam zıttı. Başarısız oldu, başaramadı demek. 90 öğrenci başardı ve 40 öğrenci başarısız oldu, başaramadı. Evet. Fi hadihil qariyeti yetmiş usraten bu köyde yetmiş aile vardır. Usraten aile Sinni otuz seneten benim yaşım otuz senedir. Otuz yıldır. Yaşım otuzdur diye tercüme edilir bu. Ama yazılırken sene mutlaka kullanılır. Aşır Ekrem aili gelen şeyleri oku. Burada da atıflı sayılar var temizi müennes atıflı sayılar 21 ila 30 arasındaki sayılar bunu 31 ila 40 arası 41 ila 50 arası diye de 99'a kadar götürebiliriz. Hepsinin kaydısı aynıdır. <gülüyor> 21 bayan öğrenci demek için ihda ve ısrune talibeten deriz. Yani sayıların birler hanesi 21 ve 22 sayısında temizin cinsine uygun olur. 23'te 29 arasında temizin cinsinin zıttı olur. Şimdiye kadar öğrendiğimiz gibi sayıların onlar hanesi ise değişmez. O hep merfu gelir ve ışrune diye merfu gelir. İhda ve ışrune talibeten 21 bayan öğrenci ihda. Eğer taliben olsaydı nasıl olacaktı? vahit İsnetani ve Işrune talibeten 22 bayan öğrenci 22 erkek öğrenci demek için İslendim. İsnani evet. isnani ve Işrune taliben diyecektik. Ve Işrune'nin yazılışı, Işrune'nin şekli gerek talibende, gerek talibeten değişmez. Evet. Selahatun ve Işrune talibetten 23 bayan öğrenci dediğimizde 29'a kadar artık temyizin cinsinin zıttı olur. Temyiz müennes olduğu için sayıların birler hanesi müzekker gelir. Evet. Eğer müzekker olsaydı selasetün talibeten taliben olacaktı. Evet. Kaydı değişmez. Temizi müennes sayılarla, temizi müzekker sayılarla zaten 10. derste görmüştük onu. Birbirinin zıttı. 3 ile 9 arasındaki sayılar 13 ve 23 de dahil. Hamsun ve Işruna e talip eden 25 bayan öğrenci Sittun ve Işruna e talip eden 26 bayan öğrenci Sebun ve ışırına e talip eden 27 bayan öğrenci Semanin ve Işruna e talip eden 28 bayan öğrenci Tisun ve Işruna e talip eden 29 bayan öğrenci <gülüyor> Ukut sayıya geldik Selahatun'u talip eden sonrası Önemli değil değişmiyordu 30 bayan öğrenci Burada da yani 11. alıştırmada da bu 10. alıştırmada öğrettiği eee temiz müennes atıflı sayıların kullanımı var. Herhalde bir içinde bir kısım müzekker, temiz müzekker olan da olacak. Karşılıklı kullanacağız. İkram on 11 şey gelen şeyleri 10. alıştırmada gelen şeyleri oku. Sun mektubhu me'a davetil aada dil varideti fihi'l huruf. Orada harflerle var olan bulunan sayıların yazısıyla beraber onu yaz. Fi hadel fasli 21 talibetten talibetten. Dolayısıyla birli ve ikili sayılarda cinsler uyuyordu. Cinsler uyuyordu. Ne diyoruz? İhta <gülüyor> ve sel selasum mu? Işron mu sizde? <gülüyor> selasun mu? <gülüyor> ben, üzletin, ben, ben de 21 gösteriyorum. Evet ihda ve salatune talibeten. İkinciye bakalım. Fil yeumi 24 saaten erbaun ve 20. Saaten. saaten. Saat müennes olduğu için erbaun diye sayılan millerin hesi müzekker gelecek. Indi indi 33 mu o? Indi 33 rubiyeten ve 45 rialen. Güzel. Müennes şey müzekker ve müvenes geldi temizler. Şimdi karşılıklı kullanacağız. İndi selasetün rubiyeten mi? Yok, yok olmaz. Selasun ve selasun ve selasune selasun ve selasune rubiyeten ve 45 Riyal, riyalden dolayısı toza, hamsetün Ham ve, ve, ve erbaune, erba erbaune riyali. İşte böyle. Bir müzekkerim biri vahidün'den geliyor, biri bir. Biz, bir Ehad, Ehad, birinci demek, doğru söyledin. Vahid geliyor. Vahid. Onun onun üzerine sen baktın. Yani, evet, kafama da da güzel. İhtâ ehadün ihtâ. Yani ben dazya'da şeyini belirtmek için onu tem Çift öteli geliyor. Ya. Hı hı, tamam. Vahid etülmüymüş. Vahid olmuyormuş. Yani vahid ve vahid Peki. Şimdi. Dördüncü. Bir de dördüncü yapalım diyeceğim ama geriye bir şey ancak. <gülüyor> Dördüncüye dikkat etmeniz gereken bir kabile harfi ceri var. Şu gable zarfı var daha doğrusu. <gülüyor> Ra'y tuhu kabile yirmi üç seneten. Yirmi iki. yirmi iki mi? Yirmi iki seneten. Benim evet. yazılar çok küçük. Tam çözemiyorum. Buradaki gableye dikkat edin yalnız. Gable ne yapardı? Zarflar. Zarfet terkiliğe terk terk göre sonu cer ederdi. Ona uygun yapacaksınız. Onu 22 sene önce gördüm diyeceğiz. Hafiz 66 sureten. 66 sure ezberledim. Burada da mef'ul. Hafize filni mef'ulü. Fi suretir rahmani. 78 ayeten, Rahman suresinde 78 ayet vardır. tu 99 safhaten 99 sayfa okudum. Onlara da dikkat edin. Cümle içerisindeki bulunduğu konuma uygun olarak hareket edeceksiniz. 12. alıştırma temel maili gelen şeyler düşün. Burada da muza, mazinin başına dahil olan La'nın tekrarı tekrarlı kullanımı var. Ne o ne o diye e, e, atıfla kullanılan La ekel tu, vela şerip tu. yedim ne değiştim. Yani yemedim, ne içmedim de. Manas. Ne yedim, ne içtim. Zaliket talibu, la hafizet dersa, vela ketebel vacibe. O öğrenci ne dersi ezberledi, ne ödevi yazdı. La darabeni, vela daraptu. Ne bana vurdu, ne ben ona vurdum. La darabeni ve la darabtuhu La ra'ani ve la ra'aytuhu Ra'ani ne beni bana baktı, beni gördü, ne de ben onu gördüm. Ne o beni gördü ne de ben onu gördüm. Demek daha güzel bir tercim olur. İza dehalet la alel fiilil mazi la mazi fiile dahil olduğunda girdiğinde vecebe tekraruhu onun tekrarı vacip olur. Yani bir başka e, la daha getirmesi vacip olur mutlaka gerekir. Yoksa la tek başına mazi fiil başına dahil olmaz. Dahil olduğu zaman da tekrar edilir. Bu vaciptir. Yani Aile la ekeltül hubze demeyiz, diyemeyiz. Ma, ma ekeltü diyeceğiz. Tek tek kullanılacaksak ma, la'yı dahil edeceksek onun tekrarı vacip. Burla, bu cümlelerde olduğu gibi. Geçelim mi? Evet. El kelimatül ciddetü yeni kelimeler. İctimaun askerden alışkınsınızdır. Toplantı, toplanma. قصه cemihi cemiha kıssasun evet, kıssa hikayeler yani e, nebiyun cemihi nebiyune ev o, evet. nebi haber getiren demek aslen resul <gülüyor> e, resulden biraz daha düşük ancak Allah azze ve celle'nin görevlendirdiği e, peygamber de tercüme edilen e, seçilmiş kullar için verilen isimdir nebiyi. De ne, ki, yani, yani Nebi ve Resul'dur evet. Saniyetun Cemuha, Sevanin ikinci İkinci manasına Usretun cemuha Userun aile Cazetun cemuha Cevaizu ödül Necehayen cehu Başardı. Rasa ve Başarısız oldu. Başarmadı. Gaatun cemuha Gaatun avlu koridor yani Evet. Katun evet. evet. koridor demek avlu koridor